محمد سيد الكونين والثقالين الفريقين من عرب ومن عجم فاق النبي نبي خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرام دعمت داعة النصر Altyazı <gülüyor> M.K. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. As-salatu ve selamu ala seyyidina rasulillah ve ala alihi ve sahbihi. Bu mektubat şerife dersimizde artık iki ders kadar inşallah kaldı veya iki veya üç bu derslerde inşallah bu büyük mektup bu uzun mektup İmam Rabbani Hazretleri'nin ee, şeyhinin oğullarına yazdığı e, bu me mektup bitecek inşallah. Birkaç ders içerisinde. Geçen derste ta tasavvuftan bahsederken mektubun sonuna doğru e, Nakşi Tarikatinin büyüklerinin sünnet-i seniyeye son derece ittiba ettikleri Bidat-ı Gayr-ı yani Allah ve Resulünün razı olmadığı bid'atlerden son derece ic icidinâb ettikleri ve sakındıklarını zikrederek e, tasavvuf yoluna girmek isteyenler Nakşî tarikatını seçsinler. Nakşî tarikati e, diğer tarikatlere göre evlâ ve enseptir. Çünkü bu büyükler sünnet seniye son derece ittiba etmekte ve bid'atlerden sakınmaktadırlar buyurmuştu. Sünnet seneye hakkıyla ittiba etme devletine kavuştukları zaman hiçbir manevi hal ve feyiz almasalar da sünnete ittiba ediyor muyuz ediyoruz, sevinirler. Ama manevi haller var, feyizler var, keşifler, kerametler, taksalar ki sünnete itibada bir gevşeklik isteseler, o halleri kabul etmezler. Onun için de e, raks ve cemaat cahiz görmediler. Raks böyle işte zikir yapılırken kalkıp dönmek zikirdeki takaksi söylüyor diğer tarikatlerde var mevlevi de var pektaşi de var Efendim bazı tarikatlerde var onlar da haktırlar esasları itibarıyla Bu yüzden bu naşi tarikati hususunda bunu söylüyor bunu da güzel anlamak lazım e çünkü Nakşi tarikatını açık zikretmek de bidattir. Halbuki kadir tarikatinde onlarda zikrin esası cehre dayanıyor. Onun için tarikatları mülazah derken her birinin kendi delili mesnedi vardır. Fakat Nakşi Tarikatı Sünnet-i Seniyye'de titiz gittiklerinden en uykun olanı iltizam ediyorlar. E, buyurmak istedi yani geçen derste. Hatta işte Nakşimendi Hazretlerinden evvel seyyid Demir Külal Hazretlerinin bazen aşikâr zikir yaptığını müritleriyle, sonra Nakşimendi Hazretlerinin bundan biraz darlandığını, Bukhara alimlerin topladığını tekkiye getirip seyyid Demir Külal Hazretlerine bir şey söylemelerini yani şeyhine e, istediği zaman alimler bunu yapmayın, e, cehri zikir büdattir e, dediklerinde e, şeydemül külal hazretlendi. Madem öyle daha yapmam buyurarak bu işi efendim durdurduğunu nakletmişti. Oradan yani devam ediyorum. Feyda sadara min ekabir azz Bu tarikatin büyüklerinden muzlazil mubahagati. Aş bu kadar mübalağa. Yani son derece titizlikle efendim gayret fil men'i an cehri ...sesli zikretmekten engelleme hususunda bu kadar aşırı e, fiiller bu büyüklerden sudur edince... ...ettiğine göre yani... ...ediyorsa... ...yani besmeleyi bile sesli besmele çekti diye ya daha gelmesin soframıza böyle niye sesli zikir yapıyor... ...gibi... ...efendim... ...yani Nakşibendi Hazretleri... E, ...bunu beyan ediyor. Şeyh'i... Muhammed Bâkıbillâh Hazretleri efendim böyle yapmış. İmam Rabbani Hazretleri beyan ediyor. Ee, Şeyh-i Muhammed Bâkıbillâh diyor. İşte böyle sofrada hem de Şeyh Kemal isminde iyi bir müridiydi ve sesli besmele çekince uygun görmedi diyor. E şimdi buyuruyor ki madem sesli zikretmeyi bu tarikatımızın büyükleri bu kadar engelliyorlar ya biz ne diyeceğiz? Fis sema'i var raksı. Sema, yani enstrüman, saz, caz, ut, tambur, ney, def, dümbelek gibi aletlerle işte kaside dinlemek. Var raksı işte kalkıp dönmek, raks etmek. Vel vecdi, işte böyle vecde gelip bağırıp çağırmak ve tevâcüdi bazı kere vecde gelmeyip vecde gelir gibi zorlama hareketler yapmak. Ve i̇şte lehvali manevi haller arz etmek. Vel mevacidil ee... semayvan var Raks hakkında ne diyeceğiz? Şimdi or orada o cümle bitiyor. Yani şunu demek istiyor. Besmele'yi bile sessiz zikredene bu kadar titizlik ettiler. Ya sessiz zikret, sünnete itibar dediler. E bile de kalkıp dönmeler efendim dönerek zikretmeler işte, musiki aletleriyle falan sema dinlemeler zikirle falan bunların diyor Naksı tarikatına göre biz bunu bizim tarikatımızda nasıl değerlendirebiliriz şimdi oradan geçiyor velvecdu bir insan vecde gelmesi ve tevacudu vecde gelir gibi olması velahvalu manevi haller vel müvacidu iş buluşlar Efendim, e, içine gelen işte feyz, tecelli gibi durumlar, elleti <gülüyor> bu, bağlı oluyorsa, alâ asbabin, gayri meşruatin, meşru olmayan sebeplere bağlı oluyorsa. Yani adam diyor ki, sazlı bir zikir olunca diyor, çok feyizim artıyor diyor. Öbürü diyor ki, tambur çalınırsa diyor, kasideden diyor, böyle diyor, sanki de Peygamberimiz gelmiş gibi keşfim açılıyor diyor falan. E şimdi sana bu veciz, bu hal, e, feyiz falan geliyor. Ama nereden geliyor? Sen sessiz zikrederken mi geliyor? Sünnete itibar derken mi geliyor? Yoksa şerahatın cevaz vermediği e, müziki aletleri çalınırken mi geliyor? E şimdi sen sessiz zikrederken veya üstekat işte bir şerif cemaatle birlikte zikredersin ama sessiz bir şekilde zikrederken Veyahut kadir hep gerade de ses şiddetlikle diyorsun ama defli dümbelekletmiyorlar ki mesela. Ama sen şimdi semaada mutlaka müzik aletleri var. E bunları dinlerken sana hal geldi, fez geldi, şu geldi, bu geldiyse ise Feyem kabilil istidrajat 'inda'l fakir. Çünkü bu sana e, sünnet-i seniyede bu, mevcut olan sahabe-i kerram sesli bağırarak şey yapmıyorlardı ki namazlar bitiyordu, herkes zikrine oturuyordu zikirlerini yapıyor, tespilini çekiyorlardı, kendi halleri üzereydiler. Bu şekilde Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zikir meclisinde def mi çalındı yani? Zikir meclisinde efendim müzik aleti mi çalındı? O zaman bunlar gayrimeşrudur. Gayrimeşru sebeplerden dolayı gelen feyizler de bu fakire göre istidracat kabilinden olur. İstidracat ne demek? Yani nimet gibi gösterirler halbuki külfete sokarlar. Yani Feiz görünümünde gelir sen de feyiz geldi sanırsın halbuki seni öyle e, yani derece derece kademe kademe basamak basamak zararına götürürler helaka çekerler ama o feiz geldiği için sen de dersin ki demek bu iş meşru ki bana feyiz geliyor halbuki bazen şeriatı müsaade etmediği işlerde de manevi bir, bir ferahlıklar merahlıklar geliyor anladın mı? ama senin içine gelen o ferahlık o mutluluk diyeyim Türkçe Huzur falan, bunlar seni o işin Allah'ın dinde muteber meşru olduğuna götürmemeli. Çünkü sen burada ayet hadise bakmalısın, kuran Sünnet'e bakmalısın, fıkıhçıların beyanına bakmalısın. Benim şeyhim şöyle yaptı falan, can şeyhi böyle yapıyormuş da falan, feyiz geliyormuş. Bunlar şeriatta hüccet ve delil olmaz. Onun için, istidrat yani nimet gibi görünen azap. Yani feyiz gibi görünen karanlık. Maneviyatlı, huzursuzluk. Ama zannedersen mutluluk veriyor. E bu işte müzik ruhun kıtasıdır diyen birçok kafasızın da efendim bir miktar şarkı, türkü dinledikleri vakit rahatladıklarını zannediyorlar. Rahatladıklarını zannediyorlar ama o bittikten sonra daha beter sıkıntıya düşüyorlar. Bu ne gibidir? Kafayı bulayım diye içki içen gibidir. Yani derdimi unutayım. Halbuki ayıldıktan sonra daha dertleniyor. Anladın mı? Çünkü neden? <gülüyor> Kalpler ancak Allah'ın zikriyle, sünnet ve cüzere yapılan zikirle huzura kavuşur ve mutmain olur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde kalplerin rahata ve huzura kavuşmasının tek çaresi. Bir zikrille ancak Allah'ın zikriyledir. hasır ve kasır ifadesi var orada. Onun için böyle feizlendim, hallendim, yok mutlu oldum, huzurlu oldum falan zannettiğin efendim, müzikî aletleri e, bittiği zaman, biraz sonrasında ne verir? Biraz sonrasında içki içeni ayıldığındaki huzursuzluğu gibi, işte e, uyuşturucu kullananın ayıldığında daha beter olduğu gibi, bir kısır döngü içerisinde efendim, hamutlu oldum, hamutlu olacağım, huzur buldum, bulacağım diye Kendini avutmaya benzer. Ama ayıktığı zaman o da o işte alemden çıktığı zaman onda huzur etkisi bırakmaz. Halbuki sünnet üzere yapılan zikir adama zikirden sonra çok huzur veriyor esas. Zikir bitiyor ediyor. Adam uyuyor, uyanıyor, işine gidiyor, gücüne gidiyor. Kalbi feyizlerle, huzurlarla dolu oluyor. Öbür e, şerata uymayan şekildeki efendim vesilelerle ben huzur buldum zannetmek istidraç kabilindendir. Ne demek istidraç? Huzur gibi gösterilip, nimet gibi gösterilip, zahmet ve külfete sebebiyet veren şeytanın kandırmacalarındandır. E Allah niye bunu böyle müsaade ediyor? Ya kardeşim imtihan olsun diye müsaade ediyor. Sana helalı belli etti, haramı belli etti. El helalü beynü vel haram beyin. Şunu yasak ettim, şunu serbest ettim buyur. Sen daha yok kalbime feyiz mi geldi, yok içim rahatladı, yok mutlu oldum, olmadım. Yahu! Ne gibi? Allah size haram ettiklerine şifa koymadı. Sen şimdi biradan, rakıdan, şaraptan şifa buluyorum diye iyileştim zannedersen. Buna ne demek lazım? Allah bana Rasulü bunda şifa yok buyururken sen diyorsun ki ben öyle anlıyorum, ben şifa buldum zannedeceğim, yani bana öyle his geldi. Sen şimdi içine gelen bu hisle hareket edebilir misin? Bu sana bu haramı helal edebilir mi? Edemez. E, o zaman da feyiz geldi, şu geldi, bu gitti diye vehme kapılarak meşru olmayan işlere efendim kılıf arama. Bunu zikir için, tarikat için Allah'a kavuşmak için böyle şeyler yapma, bunlar yol değil. Çıkar yol değil diyor. فَيْنَ الْاَحْوَالَ وَالْاَذْوَاقَ Manevi haller işte böyle feyiz, huzur gibi şeyler, zevkler, manevi tatlar. Yani içinde bir hoşluk hissediyor anlıyor musun? Hoşluk. O halbuki içinde var boşluk. Ama o zannediyor hoşluk. Yani mutlu oldum falan, böyle bir huzur geldi zannediyor. Halbuki sonraki boşluğa düşecek. Bir zaman sonra. O zikir ona huzur vermeyecek. Kalıcı bir feyiz, kalıcı bir itminan, sükunet, sekinet, bereket bırakmayacak. Çünkü sünnete uygun değil. Ama o an için bir manevi hal, bir manevi tat hissediyor falan. Takat tehasulü bu bazı kere hasıl olabilir. Lehel istidrac eheza. İstidrac ehezinde de hasıl olabilir. Yani Allah'ın Keramet, istidracın karşılığı keramet. Keramet Kur'an'a sünnete uyanlara verilen harikulade haller, evliyaya. İstidraç da Kur'an'a sünnete uymadan kendi kendine açlık, susuzluk, uykusuzluk, riyazat diyoruz buna. Bu gibi haller yapan filozoflar var. İşte bazı Budistler var. Brahman mı diyorlar onlara? Berahime dedi. Brahmanlar var. İşte Hindistan'da bunlar çok olur. Zaten i̇mam bazıları Hindistan'da olduğu için. Hindistan'ın göbeğinde. O bakımdan o zaman da bunlar var. Burada ki, bunlara da bazı böyle manevi haller, bir şeyler geliyor. Veya زَرُولَهُمْ Onlara zuhur ediyor. Fi مَرَا يَا سُوَرِ الْعَالَمِ Bu alemin efendim maddi aynalarında yani gözle görülür gibi yani diyelim ki halüsinasyon da diyorlar buna. Çok açlık, susuzluk, uykusuzluk çeken de evham çok olur. Şeytanla cinler onlara çok yol bulur. Çünkü Kur'an'a, sünnete uyarak açlık, susuzluk, uykusuzluk çekeceksin. Yani açlık, susuzluk, uyku, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ittibazı, biraz yatarsın, biraz kalkarsın, ağır uyku bastı mı tekrar yatarsın, kalkarsın, oruç tutarsın ama hep tutmazsın ...bazı günler yemek yersin, sonra iftar edersin, sahur edersin, iftarsız sahursuz misal yapmazsın, peş peşe eklemci falan filan. Ama sen şimdi kendi kafana göre, efendim kendimi arındırayım, tezhip işte tasfiye, tezkiye operasyonları, neye göre olacak şimdi? Yani bu işin usulü, adabı, erkanı var, bir doktor senin bağırsağını, mideni bilmem ne, şey edecek cer cerrahi bir muamele yapacaksa, bu bunu 40 sene okumuş yani, bunun tecrübesi var. E sen ne yapıyorsun? İşte ben bunu temizleyeyim mi? Rastgellen bir yerden bıçağı de, şey et. Efendim, dal oraya. Ondan sonra başka bir tarafı keseceksin. Kan durmayacak, bilmem ne bilmem ne. Yani bu işlerde de ben Allah'a kavuşacağım, manevi yola erişeceğim, yok keşfim açılacak falan derken mutlaka Kur'an ve sünnete uyarak gidersen, mürşid kâmillerin kamillerin tavsiyeleri üzerine hareket edersen başarılı olursun. Değilse cinlenirsin, şeytanlanırsın büyülenirsin, vesveselenirsin. Mesela mürşit kamil olmayınca onun müritlerinde cinlenme çok olur. Bakıyorsun şimdi bazı işte e, tarikatlerde falan e, Şeyh diye, mürşit diye bir adam çıkıyor. Ama kamil değildir, mükemmel değildir, nakıstır. Bu sefer ne oluyor? Kimisi zaten hepten deccaldır, zındıktır, o ayrı, onu konuşmuyor. Ama noksan da olunca da yine mür müritlerine bazı dersler, cekiller bir şeyler veriyor. Fakat onları efendim manen hima edecek bir istinadı intisabı olmadığı için onlar da mağdur ediyor yani. Çünkü sünnet seneye ittiba olmayan bir şey, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hakkıyla ittiba etmeyen bir, biri kamil, mükemmel olamaz. Mükemmel olamaz yani. Bizim ölçümüz, kıstasımız hep Kur'an'a, sünnete uyum. Hangi tasavvuf yolu, hangi tarikat şerata uymayan bütün tarikatlar zındıklıktır diyor büyüklerimiz, değil mi? Zahire uymayan her batın ilhattır. Ne demek? Şeriatın ayet ve hadislerindeki fıkıhtaki hükümlerine uymayan manevi haller nedir? Haktan çıkmaktır. İlhat, mülhik, zındık demek. Adamı helak eder. Sonra başlar, beş vakit kılmasam da olur. Ben zaten devamlı murakabe halindeyim. Namaz da benden düştü, şu da benden düştü, bu da benden düştü. Sapıtması kolay olur ondan sonra keşfut tevhid bazı bakıyorsun adam işte e, açlık susuzluk uykusuzluk neticesinde e, sünnet seniye ittiba etmedi halde farz namazlarına riayet etmedi halde veya vaktini geçirdi halde veya cemaatle kılmadığı halde veya tadil erken riayet etmedi halde misal yani Fıkha göre haram işte da tadil erken susuzluk nedir haram efendim Ondan sonra helal harama riyad etmiyor, yediğinde harama riyad etmiyor, kazancında riyad etmiyor. Ondan sonra bakıyorsun, onda da bazı haller zuhur etmiş. Ne keşfü'l-tevhid. Allah'ın birliğini böyle e, işte gözüyle görür gibi keşfediyor. Ondan sonra vel mükâ şefetü vel muayyenetü e, yani keşfi açılıyor. Bir de bakıyorsun, Allah Allah, kabirdekilerle görüşüyor falan halleri. Ondan sonra sana haberler vermeye başlıyor. Cinler, şeytanlar tabi bunları mesken eder. Mesken eder. Sizi saptırsındır diye, sizinle tartışsınlar diye, şeytanlar da dostlarına vahiy ederler. Buradaki vahiy, Allah'ın kitaplarının vahine benzemez. Şeytanın vahine demek? Vesvesesi demek. Ondan sonra senin kalbini okuyor, bilmem ne. Bir şeyler görüyor. Ondan sonra gördüğüne göre böyle cincilerden var, büyücülerden var. Ondan sonra... Ha bunların içerisinde bazısı da... işte Açlık, susuzluk, uykusuzluğa çok önem verir. Böyle adamlar da çok duydum. Gidiyorsun içini dışına çıkarıyor, ne yaptığını, gece yaptığını söylüyor falan filan. Bunlar... E çünkü gece yaptığın... Bazı cinler tarafından zaten görülüyor. Şey, yapmışsın o işi. Ne gibi? Hırsız çalarken malı... Biri gizliden görse onu. Ama senin haberin yok senin malın çalındığında. Sonra o gören dese sana ki falan adam çaldı. Sonra da hakikaten onun çaldığı çıksa, emniyetleri şurada burada misal, sen o adamı evliya dersin. Halbuki bir düşünemezsin ki belki de o onu gördü veya çalarken arkadaşıydı. Veya gördü seyretti ondan biliyor. Demezsin hemen evliya dersin. Bizde çok amanaklık var. Onun için, eee... Bunlar gaybi ilimlere girmez. Cinler gaybı bilmez. Cinler gaybı bilmez ama sana göre kayıp olan ona göre kayıp olmayabilir. Ne gibi senin bulunduğun yerde gördüğün bir şeyi orada olmayan görmez. O görmeyene göre kayıptır, görene göre şahittir. Görmek değil efendim. Gizli değildir yani. Bu da onun gibi E şimdi adamlar da böyle haller olursa bunların ekserisi cinlenir. Sünnete uymayanlar Zikirlerini okumayanlar sabah akşam zikirlerini yapmayanlar sadece bir açlık susuzluk uykusuzluk falan böyle hallerle ya e bunlara da bazı kere tevhid sırlarından bazı şeyler keşf olur. Bazıysa işte kabirelinin halleri keşf olur. Bazen gözleriyle cinleri falan görürler. ve onlar da onlara bir şeyler fısıldarlar, haber verirler, kalplerine bir şeyler atarlar. Ayetle sabit diyoruz şeytanlar dostlarına kalplerine fısıldarlar diyor. Temin okuduğum ayet kerimesinde e, En'am suresi olacak. E şimdi e bu durumda bu adamın sen namazını abdestine bakacaksın. Bu adamın sen helal aramdan sakınmasına bakacaksın. Şeriatın zaynını korumasına, muhafazasına bakacaksın. Yoksa bu halleri hemen onun evliyalığına, bilmem neliğine delil saymayacaksın yani. Bunu anlatıyor. Ve felsefetu Yunani ve cukiyetu Hunudi ve Yunan filozofları diyor. İşte herhalde ne onun adı? Sokratlar. Bilmiyorum Sokrat da onlardan mıydı? İşte Aristo onlardan kesin. Eflatun onlardan. E şimdi bu adamlar... E sonra Hintler'de... Hindistan'da tabii eskiden beri böyle bu şeyler çok ileriydi. Şu anda bile bütün dünya bu konuda Hindistan'a gider. Yani. Acayip onların kendilerine böyle tapınakları var. Sihlerin ayrı. işte efendim Hinduların ayrı. Böyle... Tütsüler, mütsüler bir şeyler. Ne, ne çeşitli işler yapıyorlar. Bunlar... ...bazı kere halının üstünde oturuyor. Halı kalkıyor. Altta götüren bir şey görünmüyor. Halının üstünde uçuyor, gidiyor. Ama namazca yok. Adam da yani. E şimdi bu bize delil olmaz ki. Buna... Efendim, açlık, susuzluk ve aşırı uykusuzluğun verdiği bazı şeyler var. Ne gibi? Yani bir insan çok az susuz durumda devamlı ot yese, ot yese, ot yese rengi yeşillenir yani. Saman yese zarar. Devamlı. Anlatabiliyor muyum? Bir insan da böyle bir şeylere devam ede, ede, ede, kendisini oraya ne yapar? Odaklar. Bunun neticesinde onda bazı harikulade gibi yani diğer insanlarda olmayan haller zuhur eder. Niye? Ya kardeşim bu hak üzere olduğundan değil bu bunun ihtiyatından alışkanlık haline getirdiği bazı şeyler senin dayanamayacağın işler de ondan. Yani çünkü adam bu zoru başarmış. Ya, zoru başarmış ama cennete götüren bir şey başarmam. Cehenneme götüren bir şey başarmam. Bu ne gibi? Adam ben şimdi bir kalemi bile kıramıyorum ha şöyle vurunca veyahut da bir bastonu kıramıyorum. Adam on tane, yirmi tane mermeri üst üste koyuyor. Bir vuruyor, otuzu birden güzüyor. Ben de buna bakacağını diyorum. Allah allah, Harikulade abi. Az daha diyeceğim ki evliye almış. Çünkü neden? Yapamadığımı yapıyor ama neden? O adam öyle elini taşa vura vura vura on sene, yirmi sene, otuz sene dersini alıyor bilmemesini yapıyor. Tamam mı? Onun eli ona göre, şeyi ona göre. Şimdi ben bunu yapamıyorum diye, o adam yapıyor diye o adama Allah keramet verdiği anlamına gelmiyor. allah Teala sebepler alemindeyiz. İki kere iki dört ediyor. Suhra kübra'yı bulursan neticeye varıyorsun. Yani allah Teala bütün hesapları buna göre. Yani sebeplere bağlamış. Anlatabiliyor muyum? Bu sebeplere bağladığı şeyler bu. Atletleri görüyorsun koşuyorlar. Nasıl koşuyorlar? Ben onun zerresinde devrilirim. Öbürü biraz daha sporcu. Öbürü biraz Fakat öyle bir koşan adam çıkıyor ki yani bütün dünya orada duruyor. Ama o adam onu yetiyat haline getirene kadar kim bilir ne deme, denemeler yapmış. Adamada bunun sırrı sorulduğu zaman o da demiyor ki ben anamdan doğma böyleydim. O da diyor ki ben şöyle, şöyle, şöyle acayip zorlamalar yaptım kendime. Ee. Onun için burada da sebepler aleminde olduğumuza göre bazı insanlar az yemekle, az içmek, az konuşmak, az görüşmek, az uyumak, hatta hiç uyumamak, kendini böyle zorluyor, zorluyor, zorluya... Cinlerin, minlerin tarafı yani arka boyut, perde arkası hani ahiret, cennet, cehennem olarak düşünmeyelim bunu. Fakat dünyada da cinlerle beraber yaşıyoruz. Efendim, görmediğimiz, gözümüzle görmediğimiz ama ortalıkta olan e, fiziksel olaylar var. Bunları her an çünkü görmüyoruz. Bazı kere biri burada dururken bir ses işitiyor, aynı sesi yandaki işitmiyor. Halbuki o da sağır değil. E o zaman... ...bazı insanlar bu gibi bazı usullere riayet ederek... ...kendilerini bu işte yorarak... ...efendim öyle bir kuş gibi oluyorlar ki diyelim... ...ve bu maneviyatlarının yüksekliğine, velilik derecelerine dikkat, işaret etmiyor. Ama... ...ik kere iki dört ediyor yani. Bunu bunu şunu yaparsan... ...cinlerle görüşebiliyorsun. Zaten cinlerle görüşürken de mübarek evliya cinlerle görüşmüyorsun. Cinlerin sapıklarıyla görüşüyorsun. E cinlerin sapıklarıyla görüştüğün zaman da o da sana orada burada olan bazı şeyleri söylüyor. O çünkü görmüş. Orada hazır olmuş. Kayıp değil bu. Ona göre kayıp değil. Ama sen de şimdi o adama kalkıp gider dersen ki ya senin evine şu girmiş. Sonra da hakikaten onun girdiği çıkarsa bu adam evliya mı? Ya da evliyalıkla alakası yok. Ama Kayıptan yani kayıptan derken senin görmediğin bir bilgiye sahip olmuş. Bu ne gibidir? Kamera koysan da aynı şey oluyor. Sonra kamerayı izliyorsun bir de bakıyorsun kimin yüzünü görüyorsun ama kamera olmasaydı görmeyecektin. Yani bu bir sebebe tevessüldür. O sebep o noktada olduğu zaman devreye girdiği zaman sende keşifler oluyor, haller oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Ama bu senin e, hak olduğuna, doğru yolda olduğuna, ahirette cennetlik olduğuna Celal teder Etmez. Çünkü burada fasıl nedir? alameti farika nedir? Hakkı batıldan ayran hüsnü nedir? Şeratın aynı Uyuyor musun? Uymuyor musun? Öbür türlü Yunan filozofları da Hindistan'daki cüvkiyeler de Brahmanlar da umur. Onlar da bu işlerde ortaktırlar. Yani ne demek ortaktırlar? Halın üzerine oturuyor halı kalkıyor gidiyor ya. Hani o eski bazı filmlerde oluyordurlar ya. Kaşını gözünü oynatıyorsun pat. Gitti. uçtu Bunlar oluyor. Yani Hindistan'dakilerde bu hünerler çok var. Hala da bu hünerler olanlar var biliyor musun? Geçen bir tanesi ne yapıyordu? Yumurta mı çıkarıyordu? Ne yapıyordu ağzından? Öldü işte ben bir sohbette anlatmışım onu. Girin internete görün. Ne yüz binler mi? Milyonlarca adam buna peygamber mi diyorlardı, ilah mı diyorlardı, tapırıyorlar. Öldü de onu böyle koydular. İşte efendim... koltuğa tuttular, acayip, etrafında dolanıyor, bir şeyler bir şey. Ağzından yumurta çıkarıyormuş. Yani Dedim ya, ulan tavuk da kıçından çıkarıyor o zaman, ona mı tapacağız, kalp sen? Adam ağzından yumurta çıkarıyor diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Burada bir harikuladelik gözüktüğü zaman... harikuladeliyi zuhur ettiği zaman... hemen onu nereye diyorlar? Allah'ın mübarek kulu. Ya kardeşim Allah mübarek kuluna da bazı harikuladelikler verir. Peygamber ise bunun adı mucizedir. Veli ise bunun adı keramettir. Ama bazen mübarek olmayan sevmediği kullarına da bazı harikuladelikler verir. Onun adı da istidraçtır. Harikuladelik gibi gözüken aslında azap ve bela. Şeytanın kandırmacası. Allah niye buna izin veriyor? Ya imtihan olacak. Bu imtihanlar, e sana niye imtihan olacak? O zaman Kur'an niye okumadın? Hadis niye okumadın? Alimleri niyet dinlemedin? El-i sünnete niye muracaat etmedin? Cahil kaldın böyle. Ağzından yumurta çıkarana gidiyorsun Allah'ım diye tapıyorsun. Tövbe ya Rabbi. E o zaman Mevla da seni imtihan ediyor. Ben seni kandırmadım ki Mevla buyuruyor. Benim Kur'an'ımda, sünnetimde seni kandırıp da bu adama taptırmayı emreden bir şey var mı? Ben ne buyurdum? Benden başkasına tapılmaz. İstediği kadar mucize göstersin. İlah benim. Peygamberlerime tazim edeceksiniz. Velilerime tazim edeceksiniz. İtaat edeceksiniz. Çünkü neden? Benim emirlerimi onlar duyuruyorlar. Ama ibadet edemezsin. Ama veli peygamberlerimin elinde bir harikulade iş gördünüz. Bu, bunu mucize bileceksiniz. Velilerimin elinde bir şey, keramet sure eder eder. Kur'an-ı Kerim'de de var kerametin delil. Onu keramet bileceksiniz. Ona mucize demeyeceksiniz. Şükür edin, onda peygamberlik iddiası yok. O peygambere tabi iddiasında. Bunlar farklı şeyler. Ama zaten o veliler sabaha kadar namaz kılıyor, akşama kadar Onu e, sihirle, büyüyle, felsefeyle bilmem neyle elde etmedi ki onu. Allah'ın emrine uyarak elde ediyor. Onun için burada fark var. Keramet başka bir şey. İstidraç başka bir şey. İstidraçta ne yok? Adam Allah'a imanı biliyor, yok veyahut da meleklere yok, peygamberlere yok, şerata yok. Veya var imanı, namaz yok, abdest yok veya var namaz, abdest. Tadil erken yok, vakti vaktine eda yok, cemaatle eda yok. Yani bunların olmayan bir adamda, bir edebi bile terk eden adamdan evliya alıyor. Ne dedi Beyaz Bessami Hazretleri? Kıbleye doğru tükürdüğü için onu. Ne kadar uzun yoldan geldi onu ziyaret için. Baktı ki kıbleye doğru tükürdüğünü uzaktan gör. Hadi görü dönelim. De. Müritleri dediler efendim hazretler. Bu kadar uzak yoldan geldik. Bu zatın çok kerameti duyuluyor. Büyük zatmış. E biz ziyaret edelim. Sen de bizi on için getirdin buraya. Evladım dedi. Allah'ın edebini, Kur'an, İslam'ın edebini korumayan adama Allah sırrını verir mi dedi? Sırrını tevdi etmez. Geçen ne yazdık? Eee... Zanzem Said bin Hüseyep (r.a.) el-Hırzü's-Sem'in'de gördüm. Ali el-Kahri'nin el-Hırzü's-Sem'i'ne El -Ce İmam Cezirî el-Hıstul Hasin şehit. Oradan diyor "Said bin Hüseyep, sol ayakla camiye gir." Mescide girerken boş bulunmuş, sol ayakla gir. Bizim zaten nasıl girdiğimiz, nasıl çıktığımız hiç belli değil. Sol ayakla girince hemen çıktı geri mescitten. ''İnne âlillâhu ve inne âlî râcihu'' ''İnne ve inne âlî râcihu'' desen cenaze çıkmış. Dediler Efendi Hazretleri, ne oluyor? Tamam. Yani unuttunuz. Geldin geri. Sağ ayağından birinden bismillah. Girersiniz yani çok büyüttünüz bu meseleyi. Dedi, dedi ki, evladım. Bu Allah'ın şeriatının, sünneti, Resulullah'ın sünnetinin Efendim edeplerinin biridir. Bu mescide girerken sağla girip, sola çık. Çıkarken de e, sola çıkıyorsun yani. Sağa giriyorsun sola çıkıyorsun. Şimdi ben ne yaptım? Bu edebe riayet edemedim. Kasıtsız ama gafletle oldu. Sol ayağım önce girdi. Ben dedi nasıl Allah istiğfar istiğfar ediyor. Ne kötü Millet namaz abdest yok hiç istiğfar etmiyor. Dedi ki Allah Teala bana çok büyük makamlar verdi yani manevi haller. Zirve bir veli. Yani isimle bazı şey yapabiliyorum. Bu sayede bir şey hep Allah Allah öyle hatırlıyorum dedi, korkuyorum dedi. Bir edebi terk edersem Allah bana verdiği bütün nimetlerini soyup alır. Bir anda beni sıfıra çıkarır dedi. Korkuyorum. Bir edebi söylüyor. Edebi. Sen farzları, vacipleri, cemaatla kılmak vacip, tadil erken vacip. Bazı imamlara göre farz. E sen bütün bunları terk eden bir adam içimi okudu, dışımı okudu, evdekini söyledi, dolaptakini söyledi diyerekten bu adama Efendim tabi olabilir misin kardeşim ya? Onun için İslamiyet sana ölçü verdi mihak verdi. Halep orası arşın burada dedi sana. Vurursun arşına Kur'an'a sünnet'e uyanı alırsın. uymayanı atarsın. İsterse havada uçsun. Dersin ki karga senden niye uçuyor. İsterse denizin üzerinde yürüsün. Sen de dersin ki balık denizin dibinde kaç bin metre derinde okyanusun dibinde nefes almadan gidiyor. Yani onun için hesele istikamettir. Hasan'ı mı mıydı? Abi, acemi miydi? Birisi denize seccadeyi sermiş namaz kılıyor batmadan. O da onun üzerinde havada durdu namaza düşmeden. Sonra ne dediler birbirlerine? Seninkini kargalarda yapar, beninkini balıklarda yapar. Mesele şeriatta istikamettir. İstikametimiz var mı ona bakalım. dediler. Evliyaullah böyle birbirinde ikaz da ederdiler. Zaten böyle şeyleri de hiç göstermek esasen istemezler de. Bazı haller zuhur eder. Anladınız mı? Mesela şeriatta istikamettir. Yani tür Yunan filozoflar o filozoflar Aristolar, Eflatunlar bilmem neler öyle harikulade halleri vardı ki onların ilim marifet cihetinden olsun. Gösterdikleri ilginç efendim haller olsun. E çünkü neden? Adamlar, e şimdiki bizim filozoflar gibi yiyip içmekten kolesterolları 300 değil ki yani adamların. Onlar hakiki felsefeciydi. Hakiki mantıkçıydı. Hak hakikaten kendilerine riyazatlar tertip ediyorlardı. Hani için dedi. Nah İsa Aleyhisselam'a iman et dediler. E dedi niye iman edeyim dediler ki Ölüleri diriltiyor. Ya ölüleri diriltiyor biliyor musun? Dedi biz dedi, bu işte felsefede zirveye ulaştık, daha ölü diriltemiyoruz dedi. Hala da diriltemiyorlar. Eğer dedi o gördüğünüz zat, ölüyü dirittiğini gözünüzle gördüyseniz ona tabi olun, o hak üzere dedi. Niçin? Çünkü bu işte dedi, yani Allah'ın peygamberi olma iddiasının dışında bu işin zirvesi benim. Benden ileri geçen adam yok. Ya olabilseydi bu iş, bizim felsefemizle ben bunu yapabilirdim. Madem ki biz yapamıyoruz, bu işte tep üstendiler yok. Ölüyü diriltiyor bu. Bu mucizelidir dedi. Tamam Allah göndermiş bunu. E buyur sen de gel dedi. Dediler, başımıza geç de hep beraber imadem. Biz dedi. dedik. İşte Mühezzep, tehzipten gel. Tehzip ne demek? Süzdürülmüş, sızdırılmış demek. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Biz aç dura dura, susuzluk kala, uykusuz kala yani güzel ahlak, üstün ahlak kendi mantığıyla bulma çalış. Allah'ın kitaplarına bakmıyor. İncil-i Şerif o zaman gelmiş İsa Aleyhisselam zamanı. İsa Aleyhisselam dünyada o zaman. E İncil-i Allah bana ne buyuruyor? O emirleri tutayım, yasaklardan kaçayım. Kese yoldan, kolay yoldan Allah'a vasıl olayım. Onunla uğraşmıyor. Kendi kendine mantık çizerek, bir yol bularak, işte üstün ahlak, şöyle yapmak lazım, şöyle kemalat şundadır, marifet bundadır, falan filan. Kendi çizdiği yolla, kendi şey. Erba'a bil-hediakil-hazef diyor. Akıl mantıkla, felsefeyle üstünlüklere eriyim diyen, yani protez ayakla gezen gibidir. Bu hakiki ayağı olan gibi koşabilir mi? Teessüf ederim diyor. Yani Allah'ın gönderdiği, vahyin kazandıracağı kemalat ve üstünlükler, olgunluklar, marifetler, keşifler, kerametler, mucizeler falan filan. Bunlar nereye? Felsefeyle, efendim, Sihirle, büyüle, cinle, şeytanla yola çıkanların varacağı yer nere? Onun için Manevi sana bir hal geldi, gökten bir nida geldi, kulağına bir sesler geldi, gözüne nurlar geldi, alemler açıldı, birileriyle görüşmeler başladı falan falan falan. Benim bu halim doğru mudur değil mi? Allah'ımın rızası öyle midir, midir, Kandırılıyor muyum, aldatılıyor muyum? Şeytanlar beni cehennemi dibine mi atacaklar? Yoksa ben kellez istehvet şeyatın nübülerde hayran. Ate de var. Sen diyorsun ki sen bunları nereden çıkarsın? Diyor ki Mevla şeytanların çöle attığı, şaşkın vaziyette çöle attığı adam gibi. Ne yapmayın? Siz de İslam'dan sonra şaşırıp kalmayın. Ben size din gönderdim. Hak din budur Allah buyuruyor. Şimdi şeytanlar cinler ne yapıyorlar? Adam alıyorlar. Evinin kapısından. Merdiveninden çıkarken kapıdan gibi alıyorlar cinler. Atıyorlar dünyanın hiç bulamayacağı çölün ortasına. Bölenici adamla kayboldu. Kur'an-ı Kerim'de de bunu beyan ediyor. Rilan deniyor. Hul deniyor. Efendim bunların ee, insanlara musallat olmaz. Mevla izin veriyor musallat olur. Nasıl ki bir zalimin zorba bir adam gelir sana musallat oluyor. E yani adam musallat oluyor. E cin musallat olur. Niye olamayacak yani? O da var. O da yaratılmış. O da senin gibi. O hayalet değil ki yani. Sen görmüyorsun o başka. Al gider adamı. Ne var? İki, iki tane mafya gelip seni götürmüyor. O da onu götürüyor adamı. Cinlerin çok kuvvetleri var, şeyler var. Misal, şeytanlar alır, kapar götürür diyor adam gibi diyor. Şaşkın Şaşkınlığı atar çölün ortasına. Nereden? Nereden evi bulacaksın da geleceksin? Cık. Misal, yani burada sen sana bir şeyler görünüyorsa, bir şeyler, bir sesler geliyorsa, bir nurlar efendim doğuyorsa falan falan. Hak üzere misin? Allah'ın rızası üzere misin? Mevla seni sevdiği için, velisi olduğun için, istikamet sahibi bulunduğun için mü bu manevi hal verdi mesela sana? Ahirette faydası olacak mı sana? Yoksa cinler, şeytanlar maskaralık mı ediyor seninle, dalga mı geçiyorlar? E bunu anlamaknın alameti nedir? Muvafakatü halil ulumi şer'iyeti, Kur'an sünnete, fıkha, akaide, tasavvufe şeriat ilimlerine, o hallerin uyup uymadığına bakacaksın. Bir de sakınmakla beraber Hem haram olan işlerden sakınacaksın Yani işkü kumar, faiz, huj, zina ve vs. Gıybet, dedikodu, iktira, yalan, ne kadar haram var Hepsinden sakınıyor musun? Bu da yetmez Vel müştebiyeti şüphelilerden de sakınacaksın Şimdi ne demek? Normal Müslümana haraplardan sakınsa da kurtarır Normal, cennete dedi direkt girer ha, cehenneme uğramadan da girer, haramlardan sakınma, kazışmıyor, emirleri tuttun, yasaklardan kaçtın. Farzları yerine getirdin, vacip zaten amelde farz demek, kaç kere anlattım, farz vacip yerine getir Bir de haramlardan sakın sakındı, fazla bir nafiretsiz bir şeyi de çok yok, bu adam cennete girebiliyor. Ayetler, hadisten hepsi bunu söylüyor. Doğru inananlar ve amilus salihat İslam'ın şartlarını yeni getirenler diyor İmam Rabbani. Başka mektubunda bu kadar. Cennete girmen. E bu kadar derken abdesti, namazı, orucu yani farzlar az bir şey mi? E sen şimdi eğer veliyim diyorsan, manevi haller keşfolunuyor bana diyorsan böyle bir iddian var ise o zaman biz sende diyor ilave bir şartta ararız. Çünkü neden? hususi velilerden, özel dostlardan olduğun zaman da şüphelilerden de sakınman gerekiyor. Yani bir adam şüpheli şeylere bile helal mı haram mı şüpheli olan bir şeye bile karışıyorsa, bulaşıyorsa yine sen o adama ne diye? Mürsidi Kamil diye veya efendim, mübarek bir zattır, keşifleri sadıktır falan gözüyle de bakamazsın. Çünkü niye bakamazsın? Şüphelilerden sakınmıyorsa bile. Nerede kaldı haramlardan? Nerede kaldı haram amuduyla götürüyorsa? Nerede kaldı namaz kılmıyorsa? Kadınlara el öptürüyorsa, tokalaşıyorsa, bilmem ne bilmem ne. Ondan sonra isimi okudu, dışımı okudu, şöyle etti, böyle etti. Ya bu cinlerin, şeytanların maskaralık ettiği adamlar var. Bunlar sana böyle bir şeyler göstere de bilirler. Eğer sende böyle bir haller zuhur ediyorsa veya bir adama tabi olacaksın da bu adama uyacağım, bağlanacağım, ne diyorsa yapacağım diye bir adamın hallerini harikulade bir şeyler görüyorsan onda, seziyorsan onda, buluyorsan onda ya şu anda adam kızlar iki tane manken kızı Müslüman etmişlerse işte, Macaristan'da falan birkaç kadın işte, tasavvufa girmiş, tarikata girmişler, cemaate bağlamışlar, toba şefecibaatına, mübarek bir cemaattır. Ya yani Salim Efendi Hazretlerinin şeyi bereketleri. Ondan sonra yüzlerce insan Müslüman etmişler o kadın cihazlar, yüzlerce insan Müslüman etmiş Macaristan şura bak. İki tane kız da manken miymiş, değil miymiş, o kızlar da Müslüman olmuşlar. Kapanmışlar, örtümüşler falan filan. Ondan sonra bu karılarla dans eden adama nereden gittiler, götürüldüler. Zaten mankenden aşağı kurtarmıyor adam. Buna gitmişler. Ondan sonra saçlarını da aşmışlar. Şimdi de gelmişler, ondan sonra bu duyan, onların Müslüman olmasına sebep olan kişiler Macaristan'a mı gitmişler, nerelere gittiğini onları bulmuşlar. Demişler ki, yahu siz Müslüman oldunuz, kapandınız, biz de hayra vesile olduk, yani bir ecrimiz olacak. Fakat şimdi nereden bu işlere gittiniz? Yahu Kur'an'daki en büyük nas, delil, ve'l-yadrımle bi'humurin ala cübin, başörtülerini yakaların üstüne atsınlar, kafadan aşağı göğüslerini kapatacak şekilde çarşafın üst kısmını anlatıyor. Yani bu şekil bir ayet varken, Adam din adına ben Mehdi meselesinden çıkıyor. Mehdi bir de ya normal velilik de kurtar buyur. E bu durumda adam kadına da diyor ki başını aç diyor. Şimdi bu kızcağız da bu zaman Allah hidayet etsin. Yine biz tabi duacıyız. Müslüman olmuşlar yani. Şimdi gelmişler. Bu onlara niye başınızı açtınız diyen onların hidayetine sebep olanlara diyormuşlar. Siz Müslüman değilsiniz. Yollamıştınız. Nasıl Müslüman değilsiniz? Mehdi'ye inanmıyorsunuz diyormuşlar. Ya biz Mehdi'ye inanmaz olur Hadis-i şerifler sahiptir, inanıyoruz. Ama demişler, o adamın Mehdi olduğuna inanmıyorsunuz. O zaman gavur oldunuz diyormuşlar. Yahu diyor, akıllı başında o arkadaşlar anlatıyor. Bu kadar ilmi irfanı olan kültürlü bir adam, kalkmış gitmiş, Mehdi diye ona bağlanmış. Ya adama diyoruz ki, Allah'ın nasları var, ayetleri var. Hani hadise zayıf mıdır, değil midir? Kurcalıyorsunuz, orayı kurcalıyorsunuz, burayı kurcalıyorsunuz. Allah'ın ayeti var ya. O kimseye göre bunun meali değişemez ya. O kadar açık bir ayet. Rahman ve Halil Arjist'e çıksın. Yani nas ve sarih başların kapanması. Bu öyle bir şeyi adam reddediyor yani. Kur'an'ı reddediyor diyorsun. Adam ne diyormuş biliyor musun? O işlerde sizin anlamadığınız sırlar ve hikmetler var. Siz Hoca Efendi'deki manevi halleri müşahede edemiyorsunuz ya yani O dans etse de onda feyiz görüyor. Çıplak kızlarla da tokalaşsa onda manevi haller görüyor. Ne yaparsa yapsın. İzâ ammel kalbi yeşrabuk beşeyin işte. Kalp bir şeyin sevgisini sünger gibi içerse fela te'mellew anun sınâfı. Ta onun ondan ayrılmasını bekleme Ama yine bu işte tabi burada hipnotizmalar var. Burada hipnotizmalar var. Burada sihirler var. Burada cinler var. Burada şeytanlar var. Hem de Yahudi cinleri de var devlet. Bu işleri millete süslü gösterenlerdir. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. O zaman bize imanla bahane söylüyor sana. Havada uçtuğunu görsen, ağzıyla kuş kaptığını görsen, denizin üzerinde batmadan yüzdüğünü, yürüdüğünü görsen, adamın haline, ahvaline, keşfine, müşahedesine, bilmem ne sana gösterdiği ne gösterirse göster, hiçbir şeye inanamazsın. Çünkü neden? Şerata uyuyor mu, bakacaksın. Bir Burada da ne diyor bir de? Bir de haramlardan sakınıyor mu sakınmıyor muye bakacaksın. Yetmez. Şüphelilerden de sakınıp sakınmadığına bakacaksın. Haram da yetmez. Çünkü hususi velilik. Hadi bir de mehdilik. Bu ne ya? Normal bir e, Müslüman'dan bir üstün seviyede hususi bir veli olman için şüphelilerden bile sakınman gerekiyor. Bırak mehdi olmayı. Normal bir veli. Yani veliyle Abdülkadir Geylihan, i̇mam Rabbani olacak halin yok. Çok basit yani. Biraz orta seviyeli Müslümandan bir basamak katladın. Hususi bir veliliğe adım attın. Ama en düşük seviyede. Yine bile şüphelilerden bile sakınman lazım. Haramlardan sakınman bile etmez. Nerede kaldı ki sen haramların dibini boylamışsın. Şüphelileri bırak. Şüpheli bir şey yiyen, içen, bilmem ne iş yapan bile haram denemese de onun fiiline, ona bile hususi veli denemiyorsa, onun gördüğü harikulade hallere, efendim sadıktır, muteberdir denemiyorsa, ya sen diyor, ne yapıyorsun ya? Onun için, e, bir adamın, efendim, zahiri ahvaline aldanmayın, e, manevi haller göstermesine altanmayın. Ancak şeriatın zahirine uyup uymadığına bakın. Sizin burada ayar bakacağınız mihek taşınız Hazreti Kur'an ve Sünneti Resulullah olsun sallallahu aleyhi ve sellem. Fukahanın, ulemanın beyanları olsun. Efendim kendi kendinize işleri karıştırmayın buyuruyor. Şimdi burada kalıyoruz ve böylece inşallah önümüzdeki derste bu Raks ve Sema'nın hakikat ve mahiyetini hangi ayetlere göre Nakşi tarikatının bunları kabul etmediğini İmam Rabbin Hazretleri Mektubatı'nda 1. cildin 279. sayfasında yani Arapçaya çevrilmiş olan konuşuyorum. Beyan edecektir. Allah Teala cümlemizi aldanmaktan, aldatılmaktan, kendi kendimizi kandırmaktan muhafaza eylesin. Bu büyük dostlarının bize aşladığı şuuru bize verdikleri ilhamı feraseti yerli yerince kullanarak hakka hak gösterip ona uymayı nasip eylesin batılı batıl bildirip ondan sakınmalara muvaffak eylesin amin sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve ve sahbi ve